Evet, şimdi arkadaşlar, esas konumuz klasik dönem Osmanlı-Türk düşünce tarihi olduğu için o konuya hızlıca yaklaşmak adına diğer konuları çabuk geçmemiz lazım. Dolayısıyla şu anda amacımız, hedefimiz Osmanlı coğrafyasına, Anadolu coğrafyasına doğru gitmek. Fakat arka plan bilgisi olması bakımından e, ilan ettiğimiz gibi Selçuklu, Anadolu Sençukluğu, e, Bizans üzerine duracağız. Daha sonra Timuriler konusunda da bahsedeceğiz. Ama bugün öncelikle düşünce, tarih Türk kelimeleri üzerine biraz duralım. Osmanlı'yı Osmanlı'ya gelince ve klasiklerini ne anladığımızı o zaman anlatırız. Türk kelimesi, bu başlık altında kullandığımız Türk kelimesi 960 Oğuzların Cende indikten sonraki durumuna karşılık gelir. Türk kelimesi çok geniş bir kelime. Genel Türk tarihi içerisinde pek çok kavme, Türkçe konuşan, Türkiye dil konuşan kavme Türk demek mümkün. Ama ben ona bakmıyorum. Ben şuna bakıyorum. Buhara'da 1100'de yazılan bir matematik kitabını geriye ne kadar götürebilirim? Tamam mı? Yani şöyle düşünün. Burayı niye silmedik gençler? Şöyle düşünün. Şurada yaşıyoruz. Burası 2014. Şöyle geriye gittiğimizde, diyelim ki şurası 1115 olsun. Burada yazılan bir matematik kitabını geriye ne kadar taşıyabilir? Ya da bir mantık kitabını, ya da bir felsefe kitabını, ne kadar geriye taşıyabiliriz? Göktürklere kadar taşıyorsak sıkıntı yok. Ama elimizdeki yazma kaynaklar, incelendiği zaman, Özellikle temel bilimler konusunda terif edilen kitaplar hep 960 sonrası dünyaya aittir. Dolayısıyla Türk kelimesini, bu başlık altında kullandığımız Türk kelimesini 960'da Selçukların Cende inmesinden itibaren gelişen, ortaya konulan entelektüel faaliyetlerin, bilimsel faaliyetlerin adı olarak kullanıyoruz. Yoksa Türk kelimesi evet de çok geniş bir kelime. Bu kısaca bu. Düşünceden ne anlıyoruz? Bildiğiniz gibi insan eşittir düşünmedir. Başka bir şey değildir. Düşünme bir yetidir. Fakat bu yetinin tecellileri çoktur. Savaş bir düşüncedir. Düşünmek olmadan ya yani bir bu düşünce kognitif bir etkinliktir arkadaşlar. Biz şurada bir saksımız var. Çok sıcak olduğu şeyler açalım e, pencereleri. Burada bir yapı var, bir yeti var. Bu yetinin bir faaliyeti var. Biz buna kognisyon diyoruz. Bu kognisyonun çeşitli türleri var. Dolayısıyla insanın yapıp ettiği her şey düşüncedir. Savaş bir düşüncenin sonucudur. Hırsızlık bir düşüncenin sonucudur. Bilim kitabı bir düşüncenin sonucudur. Barış da bir düşüncenin sonucudur. Ekonomik faaliyet de bir düşüncenin sonucudur. Dolayısıyla bir toplumun düşünce faaliyetini anlamak için sadece mantık kitaplarına felsefi kitaplarına bakılmaz. O kültürün yapıp ettiği her şeye bakılır. Nitekim klasik anlamda felsefe bilgi ve eylemin toplamı demektir. Sadece bilgi değil. Sadece eylem değil. Filosofya ya da ilim Arapçası episte, şeyin, e, Hikmet affedersin. Filosofya de da hikmet ilim ve amel bilgi ve eylemin toplamıdır. Eylem topyekün insanın yaptığı her şeyin adıdır devlet kurması, ekonomik faaliyet yapması, aile kurması, çocuk çocuk yapması, efendim ticaret etmesi. Bütün bunların toplamıdır. Yani bugünkü anlamda felsefe çok daha teknik bir operasyonun adı. Ama klasik gelenekte felsefe de hikmet insanın hem bilme hem de eğilme faaliyetlerinin toplamı olduğu için. Dolayısıyla düşünme bu ikisini birlikte kuşatan bir yapı gösterir. Tarih bu faaliyetin, düşünme faaliyetinin ortak adıdır. Tarih eşittir düşüncedir. Çünkü tarih eşittir insan demektir. İnsanın dışında bir tarih faaliyetinden bahsedemeyiz. Evrenin bir geçmişi vardır. Hayvanların da geçmişi vardır ama hayvanların tarihi yoktur. Evrenin tarihi olmaz. Geçmişi var. Nedir geçmişten, geçmişte tarihin farkı? O geçmişi idrak eden bir insan, bir canlı varsa o geçmiş tarih olur. O geçmiş üzerine katlanan, o geçmiş üzerine düşünen bir varlık varsa, müdrik idrak eden bir varlık varsa o artık geçmiş tarihtir. Eğer bir aslan kendi geçmişini idrak edip onun üzerine tefekkür ediyorsa o aslanın tarihi olur. Ama böyle bir şey yok. Biz homo sapiens sapiens olarak düşünen ve düşündüğünü düşünen canlılar olarak geçmişimiz üzerine katlandığımız için bizim bir tarihimiz var. İnsan düşüncesinin cisimleşmesi, tecessüm etmesinin diğer adı tarihtir. Dolayısıyla arkadaşlar, tarih zannedildiği gibi tarih bilimi değildir ve tarih bilimcilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Hani o çok tipiktir. Edebiyat, yani şiir, şairleri, edebiyatçılara bırakılmayacak kadar ciddi. Böyle bir bunlar bunlar. Türkiye, Türkiye Türkleri bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir falan. Böyle bir aforizma tutmuşlar gidiyorlar. Saçma sapan bir şey. Biz felsefede farklı açılardan aynı konuya denk gelen kelimeler için ne diyorduk? Müttehidün bir zat, muhtelifün bir itibar. Yani zat öz bakımından aynı itibar. Bakış açısına göre farklı adlar alabilmesi açısından da farklı. Tarihle düşünce aslında aynı gerçeklik küresine e, atıfta bulunan bir yapıdır. Düşünme bir yeti, bir eylem fakat düşünmenin sonucu olan düşünce, bir anlattığım şekildeki düşünce tarihin kendisidir. Tarih bir düşünme etkinliğidir, bir bilimin adı değildir. Nedir? Ha, bu son derece önemli. Bakın, insan düşüncesi esas itibariyle iki boyutludur. Kognitif olarak iki boyutlu düşünürüz. Hayvanlar iki boyutlu düşünürler. Ama insan üç boyutlu düşünür çünkü düşünceye derinliğini veren tarihtir. Tarih, düşüncenin derinliğidir. Ona derinlik boyutunu katar. O açıdan ee, tarihsel tavrı o düşünme tavrını gösteren insanın düşüncesinde bir üç boyutluluk ortaya çıkar. Bir gelinlik katıldığı için. Ne demektir? Ee, Bunlar çok kısa geçiyorum çünkü esas konusu bu değil. Tarihi bir etkinlik olarak, e, bir düşünme etkinliği tavrı olarak görmek ne anlama gelir? Şudur. Olgu ve olayları nedensel örüntü, nedensel ağ içinde idrak etmek tarihtir. i̇bn Haldun Mukaddim'e, 8 sayfa. istersen bak. Ulan doğru mu acaba? Edison şey, muhakikinin <gülüyor> ön sözü haricidir. <gülüyor> Baskıları değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Mehmet kurtardı bizi. Yok şaka bir yana. Geçen sene bunu işlemiştik hatırlarsanız. Olgu ve olayları belirli bir nedensel örgü içerisinde, belirli bir nedensel örüntü içerisinde, belirli bir nedensel ağı, ağı içerisinde düşünmek, tarihsel düşünme etkinliğinin önemli göstergesidir. İki boyutlu, yalın düşündüğünüzde nedensel bağlantı pek dikkat ettiğiniz bir nokta değildir. Günlük hayat, günlük dille, lafızlarla yürütülen hayat büyük oranda nedensel bağlara çok fazla dikkat edilmez. Nedensellik, burası çok önemli bir yorumdur arkadaşlar. Nedensellik bir yorumdur. Dolayısıyla insan sürekli kendini yorumlayarak kendini var kılar. Sürekli bu yorumu bırakan, kendini yorum, yorumlamaktan vazgeçen insanlığını bir kenara bırakmış demektir. Dolayısıyla tarih sürekli bir yorumlama işidir. Sürekli bir yorumlama işidir. Çünkü nedensellik bizatihi bir yorum iş olduğundan da o açıdan tarihsel perspektifler, bakış açıları değişir. Belirli dönemlerde niye? Çünkü biz Aynı ve olgu ve olayları başka bir nedensellik örgüsü içerisinde idrak edebiliriz. Ee, tarih perspektifinden farklı bir nedensellik ağı inşa ederiz. Yapısalcı tarih perspektifinden farklı bir nedensellik ağı inşa edebiliriz. Nedensellik iki türlüdür. Kaos, sebep dediğimiz, causality bir de reason, gerekçe anlamında. <gülüyor> sebep ve gerekçe. Neden kelimesini daha geniş anlamda kullanıyoruz. Üst bir terim olarak Türkçe'de, en azından ben öyle kullanıyorum. Nedenin çeşitleri var. Teolojik neden, fizik neden, matematiksel neden, mantıksal neden. Ama kausaliti daha çok maddi olana aittir ve geçmişe işaret eder. Yani şurada yangın var, bunun sebebi nedir? Geçmişe ilişkin biri kibrit tuturmuştur. Ama tarihsel, pür tarihsel olgu olanın gerekçeleri vardır. Reason. Burası çok önemli. Bak hep onu anlattım. Reason ne demek aynı zamanda? Akıl demek. Çünkü biz hayatı akıl üzerinde inşa ederiz. Tabiat bizden bağımsız bir varlık alanı olduğu için orada bir causality'den bahsetmemiz mümkün. Bir sebeplilikten bahsetmemiz mümkün. Çünkü yorumu bize ait olmakla birlikte varlığı bize bağlı değil. Ama tarih dediğimiz, hayat dediğimiz alanın inşası da bizim için, Bizim tarafımızdan yapıldığı için oradan reason, gerekçe alırız. Çünkü her türlü elemin muhakkak bir gerekçesi vardır. Yani bir akli nedeni vardır. buna Onun için reason diyoruz İngilizce'de, Türkçe'de buna gerekçe evet. E, diyebiliriz. Evet. Bu nedenselliği, tabiattaki ve hayattaki, tarihteki nedenselliği, İki türlü ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Bir kemmi, bir mefhumi. Ben klasik Türkçenin kavramlarını düşünüyorum sonra yorumluyorum. Kemi niceliksel. Bugün doğa bilimleri doğadaki nedenselliği niceliksel olarak matematik dille anlatır. Dolayısıyla kausalitenin ifadesi nicelikseldir, matematikseldir. Çeşitli matematik teknikler kullanır. Diferansiyel, integral, neyse nice, artık uğraştığınız zaman reason ise biz kavramlarla ne şey yaparız? E, nedir yol alırız. Bunu Mehmet Kafiyeci 1474'te ölen Mehmet Kafiyeci Bergamalı ve tarihte ilk tarih metodolojisi kitabını yazan El Mukaddime ila tarih kitabında şöyle anlatır. İnsan aklı iki türlü çalışır. Hisbe ve nisbe. Yani hisbe hesap eder. Hisbe Çakıl taşı demektir. Hesap çakıl taşlarını saymak demektir. Karkulüs gibi. Karkulü de biliyorsunuz çakıl taşı demektir. Bir de nispe, nispet ederek, oranlayarak, kavramlar arasında, cümleler arasında, önermeler arasında oranlama yaparak. Bu da e, mefhum, kavramsal düşünmek demektir. Dolayısıyla niçin peki kavramsal düşünüyoruz hayatta? Tabiattaki nesnelerin anlam içerikleri yoktur. Çünkü onlar bizden bağımsızdır. Ama hayattaki bütün yapıp etmelerin, olgu ve olayların bir anlamsal içeriği vardır. Çünkü insan iradesinin ve ruhunun, nefsinin, değerlerinin, anlam ve değer dünyasının bir ifadesidir. Dolayısıyla onları ancak kavramlarla yakalayabiliriz. Kavramlar ağlar gibi atarız, değil mi? Kavram odur, bir ağdır. Yakalarız oradaki olayları. O açıdan, e, causality'yi, maddi nedenselliği, matematikle ifade etmemize... Paralel şekilde e, tarihteki reasonable olan reasonable olan yani e, manevi anlamsal nedenselliği de ancak kavramlarla idrak edebiliriz. Onun için tarihsel düşüncede kavramlar son derece önemlidir. Eğer tarihsel teorilere bakarsanız, diyelim ki Marksist teorinin kavramsal şemalarını bilmeden e, Marksist teoriyi anlayamazsınız. Ya da yapısalcı teoriyi ya da ne bileyim ben e, fenomenolojik teoriyi hangi tarihsel metodolojiyi kullanıyorsanız kullanın, onun kavramsal şemalarını değil mi işte e, nedir üretim teknikleri üretim biçimleri emek bilmiyormu bunları bilmeden o kavramsal şemaları bilmeden kesinlikle o teoriyi anlamanız mümkün değildir. Dolayısıyla burada e, dersin başlığında hala dersin başlığındayız e, düşünce tarihinden anladığımız budur. Aslında düşünce tarihi demek pedagogik olarak doğrudır. Sırf düşünce desek ya da sırf tarih desek maksat asıl olur. Düşünce çünkü tarihiyle birlikte yürür. Eğer tarih düşünceye eşlik etmiyorsa ondan bir derinlik beklemeyin, bir sonuç beklemeyin. Evet Osmanlıyı daha sonra açıklayacağız. Şimdi gelelim. Ne kadar hızlı gidiyorum. 15 dakikada bitirdim. Bir 5 dakika dışı zahit. 10 dakikada bitirecektik. Buraya kadar sorusu olan var mı? Düşünce, tarih ve Türk kelimesi çerçeve içerisinde. Şu konumuz bunlar değil. Bunları biz felsefe derslerinde bol bol konuşuyoruz. Felsefe ne zaten? Bol bol konuş. Evet. Var mı arkadaşlar anlaşılmayan bir şey? Peki, gelelim Büyük Selçuklu dönemindeki entelektüel hayatın, düşünce hayatının yapısına. Yalnız burada dediğim gibi ayrıntılara girmeyeceğiz. Yani Büyük Selçuklu devletinin bilim ve entelektüel hayatını anlatmamız için bir yıla ihtiyacımız var. En az. O da her hafta 3 saat ders yapmak koşuluyla. Çünkü çok önemlidir, çok hassastır. Ben sadece fırça darberiyle ana eklem noktalarını işareteceğim. Arkadaşlar, e, umuyorum ki çok okuyan arkadaşlar olduğu için bu saatte buraya geldiklerine göre okuyorlardır. Bunu okuyacaklar. Selçuklu, Büyük Selçukluların genel olarak İslam tarihine ve özel olarak da Türk tarihine katkılarını Osmanlı'yı dikkat alarak şu başlıklar altında özetleyebiliriz. Büyük Selçukluların önemli büyük katkısı merkezi devlet kavramını sistematik bir şekilde İslam dünyasına getirmeleridir. Bu hem onların daha önceki Orta Asya pratiklerinden hem İran kültüründen yaptıkları sentezden hem de İslam tarihinin tecrübesinden kaynaklı merkezi devlet kavramı son derece önemli çünkü bütün bilim hayatını, entelektüel hayatı bu kavrama göre örgütleyeceklerdir. Yalnız şuna dikkat etmekte fayda var. Selçuklar siyasi bir güç olarak İslam dünyasına girdiklerinde 1040 Dandarkan Savaşı şimdi burada Selçuklu savaşları var böyle yanlış yapmaktan korkuyorum hocam hemen tahsiye et. 1040 Dandarkan Savaşı ile İslam dünyasına siyasi güç olarak çıktıklarında İslam medeniyeti 400 yaşında bir medeniyetti. Burası hep atlanılıyor. Farah abi ölmüştü. i̇bn Sina ölmüştü. İbn-i ölmüştü. İslam medeniyetinin kurucu akılları büyük isimler felsefede, bilimde, sanatta öbür dünyaya göç etmişlerdi. Dolayısıyla Selçuklar kurulu bir medeniyete girdiler. Bu çok önemli. Selçukları bir şekere benzetebilirsiniz. Oğuzları. İslam medeniyetini bir çaya benzetebilirsiniz. Selçuklar onun içine girecekler. Eriyecekler. Müslümanlaşacaklar ancak çayın da tadını değiştirecekler. Dolayısıyla Oğuzların 960'tan İslam dünyasına girip bugüne kadarki süreçte İslam medeniyeti içerisinde erimene rağmen İslam medeniyetine dönüştürmüşlerdir. Tabir caizse bir Türk İslam'ı, Türk perspektifi geliştirmişlerdir. Çünkü ondan önce İslam medeniyetinin iki kurucu kavmi var. Araplar ve İranlılar. Türklerle beraber üçüncü kurucu kavim. Elbette başka kavimler var. Kürtleri var, Çerkezler. Çerkezlerimiz daha Müslüman olmamış. Ama efendim, Berberiler var. Onlar da çok önemli bir kavim. Kuzey Afrika'da. Ama kurucu kavim olması bakımından politik ve e, siyasi aranada burası son derece önemli. Yani kendisi İslamlaştıkça eriyor fakat bir tadını da değiştiriyor. Bu tadın değişmesi özellikle politik operasyonla alakalı. Yani Selçuklular bir kere şu şunla alakalı. Türklerde mensubiyet ırkla, dinle, dille değildir. Hani bizdeniz ya, esas olan Müslüman olmaktır. Türklerde kesinlikle değil arkadaşlar. Esas olan Türk siyasetine mensubiyet duymaktır. Yani Selçuklu devletinin siyasetine mensup diyorsan ne olursan ol, sen Selçuklusun. Irkın Türkse de, değilse de. Bu böyledir. Mesela Osmanlı siyasetine mensubiyet duyduğu için Kürtler Osmanlıdır. Ama duymayan Türkmenler Düşmandır. Öyle değil mi? Onları İran'a sürüyorlar. Ama ırk da aş, Dil Şah İsmail divanı Farsça baba. Yavuz, şey Türkçe. Yavuz'un Farsça. Hangisi Türk, hangisi Fars? Fuzuli'nin üç divanı var. Arapça, Farsça, Türkçe. Ne bu şimdi? O dönemde dilli ırk kimlik inşasında kurucu unsur değildir. Geç onu. O çok modern bir şey. Esas itibarla kimlik kurucu unsur dini mensubiyettir. Bir gen içeri esir alındığında Hristiyan olursa öldürmezler. Bir Hristiyan esir alındığında Müslüman olursa yine öldürmezler. Çünkü kimliğini değiştirmek dini işini değiştirmektir. Türkler buna artı bir şey ekliyorlar. Politik kimliğin önemli. Bugün de bu böyledir arkadaşlar. Türkler çünkü devletleriyle yol alan bir millettir. Türklerin geç kalmış bir millettir Türkler. Türkler derken ben Osmanlı Selçuklu'yu kastediyorum. Çok basit bir örnek. Yazı milattan M.Ö. 200'de icat edildi. Oğuz Türkçesi'nin ilk yazılı metni 1274. Öyle değil mi hocam? Yunus Emre, Mevlana, işte biraz oğlu Bahattin Velat öyle başlıyor. Ş aşık Paşa filan. 1274 yani atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Ama geç kalmanın avantajları var. Nedir o? Eski dünyanın problematiyle mağlul olmadığı için kafanız çok sıkı ve keskin çözümler üretme yeteneğiniz var. Çünkü oradaki tartışmaları bilmiyorsunuz ki. Varlık nedir? Mümkün mümteni. Onlarla bir derdiniz yok sizin. Tamam mı? Cerrah, evet, tabii. Cerrah cer Cerrahi operasyonu kolay yapabiliyorsunuz. Ve bunu yapıyorlar. Biraz sonra bahsedeceğim. Çok önemli dönüşümleri tetikliyor Selçukların varlığı bu açıdan. <gülüyor> ne dedik? Selçuklar ya da Türkler e, kimlik inşasına politik aidiyeti de ekliyorlar. Dolayısıyla sen Türk siyasetine, bu Selçuklu olabilir. Bakın, e, Salahattin Eyyubi'nin Yemen savaşlarını okuyun. Arapça kitaplardan Yemen'e yaptığı Adı ne biliyor musunuz? El Harekatil Oğuziyye. Oğuz harekat. Hani Kürttü bu arkadaş? E öyle bir o dönemde Türk olsan ne olur? Kürt olsan Önemli değil ki. Siyasi şey, ufuk, Selçukluların koyduğu ufuktur. Kudüs tekrar ele geçirilecek. Mısır devleti ele geçirecek. Fatimiler yıkılacak. İslam Birliği tekrar sağlanacak. Şu olacak bu olacak. O ufka mensubiyet mu? sen Oğuz'sun. Ne olursan ol. İstersen e, hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı bir dil kullan. Bu çok önemli bir katkıdır. E, devlet merkezli. O kadar ki devleti artık bir kişi gibi düşünüyor bizimkiler. Şahsi manevisi var diyorlar değil mi? Yani anlamsal kimliği, kişiliği, şahsiyeti var. Buna dönüştürüyorlar. O günden bugüne devlet son derece Bu devlet anlayışı iki konuda operasyon yapmaya imkan veriyor. Bir- parçalanmış İslam dünyasının yeniden organizasyonu siyasi birliğin sağlanması hukuk sisteminin kurulması değil mi öngörülebilir bir hayatın inşası çünkü öngörülebilir olmasa yaşayamazsın İki, bunu da gerçekleştirebilecek bir entelektüel birliğin yaratılması Selçuklulardan önce o İslam dünyasında entelektüel bir birlik yoktur çünkü ortak bir dil yoktur Ortak bir akıl yoktur, ortak bir vicdan yoktur. Bunu niye yok? Çünkü ortak bir eğitim mekanizması yok. Selçukların bu merkezi devlet kavramı ve politik operasyonları ilk ve etkili sonucu eğitim sisteminin kurulmasıdır. Medrese sistemini, medrese yok mu İslam dünyasında? Var, 150 yıl önce kurulmuş. Karahanlılar kuruyorlar ilk medreseleri. Niye Karahanlılar kuruyor? Çünkü Budist dini, orta çok güçlü. Bu dininin tapınakları var ve bu tapınak okullarında e, çok ciddi eğitim veriyorlar. E, şeyler, Karahanlı alimler, devlet erkanı değil alimler bunu örnek alıp ilk medreseleri organize ediyorlar İslam dünyasında. Ama bu kişisel, bireyseldir. Devlet bu işe ne zaman atıyor? E, Selçuklar döneminde özellikle Alparslan, Melikşah döneminde ve bildiğiniz o büyük e, medrese organizasyonu yapıyorlar. Medrese demek Ortak bir dilin yaratılması demektir. Ortak bir aklın yaratılması demektir. Ortak bir vicdanın yaratılması demektir. Çünkü e, aynı kitapları okuyacaksınız. Değil mi? Aynı metinleri okuyacaksınız her yerde. Yani şimdi Türkiye'de de düşünün. Edirne'deki bir çocukla işte nedir? E, Trabzon'daki, Muğla'daki ve Hakkari'deki çocuk aynı tarih kitabını okuyor. Aynı e, dil kitabını okuyor. Aynı coğrafya kitabını okuyor. Bir kere Ortak bir dil yaratılıyor, Selçuk göreceğiz onu, Selçuklardan önce İslam dünyasındaki metinlerin ortak dili kamusal e, ortaklığın yarattığı kadardır. Bunun çok basit bir önemi var, bütün medreselerde bütün ama İran'da Şii medreseler olsun, Kuzey Afrika'da olsun, Osmanlı, Balkanlar, Orta Asya'daki bütün medresle okutulan temel metinler, dini ilimlerde, akli ilimlerde, matematik bilimlerde hep Selçuklu ve sonrasında yazılmış metinlerdir. Bunun istisnası yok. Niçin? Çünkü ortak bir dili inşa edecekler. Bu ortak dili kim inşa ediyor bunu üzerine duracağız. Bir ilim dili inşası. Mesela çok basit hani teknik şeylere girmek istemiyorum ama astronomik kitaplarını açın okuyun. Tusi'den önceki astronomi kitaplarını anlamak için ekstra terim bilmeniz lazım. Acaba bunu mu kastetti, şunu mu kastetti? Ama Tusi'den sonra böyle bir şansınız şey zor, böyle bir ee, külfetiniz yok. Niye? Çünkü Tusi ile birlikte İslam dünyasındaki tüm matematik bilimlerin dili kurulmuştur ve herkes onu pratize ederek nasıl pratize ediyor? okuyor çünkü. medreselerde onlar okuyorlar, o dili okuyarak büyüyorlar. Bütün astronomi Buhara'da da öyledir, Bosna'da da öyledir efendim Kazan'da da öyledir, Orta Afrika'da da öyledir. Ortak bir astronomi. Zaten ortak bir metin okutuluyor. Çamini'nin mülakası, Kadınzade'nin şehri, Bircen'in haşiyesi. Herkes onu okuyor. Herkes onu okuduğu için mezhep önemli değil, ırk önemli değil, coğrafya önemli değil. Yeri gelmişken söyleyeyim. İslam dünyasında siyasi teşekküller farklıdır. Ulema için, ilim için tek bir coğrafya vardır. Anlatabiliyor Ulemanın zihninde, alimlerin zihninde İslam dünyası tek bir dünyadır. Adam diyelim ki burada Fatimilerden gelmiş buraya. Fatimi biraz farklı da. Mesela örnek İbn Arabi geliyor, Ta Endülüs'ten, Kuzey Afrika'dan, değil mi? Suriyeden Anadolu'ya. Buradan Yusuf el Kırşehiri pek bilinmez, kalkıyor Kırşehir'den, Türk oğlu Türk geliyor Yemen'den gidiyor Endülüs'e, Endülüs'te hocalık yapıyor orada ölüyor. Kırşehir, Kırşehir nerede? Endülüs nerede ya? Ya da Mustiettin'in kalkıyor şeyden. Hindistan'dan geliyor İstanbul'a. Kadızade kalkıyor. Bursa'dan gidiyor. Semerkant'a. Ulema için tek bir devlet var. Darülistan. Böyledir. Herhangi bir iki İslam devleti savaştığında arkadaşlar. Bu çok enteresan bir şey. Savaşı kim kazanırsa kazansın ulemaya dokunmazlar. Ulema da çok zekidir. Savaş şu dışarıdan seyrederler, savaşa girmez onlar. Kitapları yazarlar, sadece ilk cümle boş bırakılır. Kim kazanırsa ona ithaf ederler. Ve bu ne? Bütün sultanlar bilir, hain olarak bir sine hain olarak görüyoruz Ha? Sufenari değil canım, Ali Kuşçu, şey nedir o? Uzun aslanla yapılan savaşta dışarıdan izniyor. El Fetih'i ilmeğe bitmiş. Sadece isim boş. Kazan el sultanul azam vel well, muazzam hepsi aynı. <gülüyor> Hemen Ebul Muhammed bin Murat bin bilmem ne bittiveriyor. Uzun asan kazansa onu yazacaktı. <gülüyor> Sıkıntı yok yani. Biz bugün onu anlayamıyoruz. Öyle bir problem yok alimlere. İlim siyasetin üstünde yani. İlim siyasetin üstünde hatta onu yönlendiriyor. <gülüyor> bir politik kimlik yapılacak mı? duyduğu politik kimlik çok önemli. Bilema için bu söz konusu değil Türklere kadar değil. Bu Türklerle başlıyor Osmanlılar da çok belirleyici. Aslında Osmanlılar çünkü alim bürokrat tipini de yarattıkları için artık Osmanlılarda ulemanın politik mensubiyeti çok önemli. Çünkü onlar politik bir figür. Politik figür. Şimdi beni böyle ittin bir şeye. Ulemanın politik bir kimliği var dediniz. Yani Osman, e, e, Türklerle birlikte politik kimlik de çok önemli. Ulema bundan bir pay almıyor mu? Alıyor dedim. Yavaş yavaş Osmanlılar özellikle bir politik kimlik e, yapısal bir hale geliyor. Burakat alim tipiyle. Osmanlı alimler aynı zamanda politikada da rol aldıkları için siyasette onu bir kimliğin parçası haline getiriyorlar. Ama bunu harzemşahlar başlatıyor. Oraya geleceğim şimdi. Evet. Demek ki Selçukların yaptığı İslam medeniyeti açısından daha sonra belirleyen iki önemli şey tekrar edelim. Bir, medreselerle birlikte ortak bir eğitim sistemi kurmak hem çağdaşlarını hem de nesilleri aynı eğitim süzgecinden geçirerek eğitmek ve bu eğitim neticesinde ortak bir aklı, ortak bir dili ve ortak bir vicdanı tesis etmek. Bu son derece önemli. Bu süreç içerisinde ortak bir devlet anlayışını, ortak bir adalet sisteminin teşekkülünde yaratıyor. Nitekim ilk medreseler sanıldığının tersine hukuk mektepleridir. Hukuk mektepleridir. Hukuk okuturlar. Merkezi, tabi dil eğitimi var. Fen bilimleri yoktur. Felsefe yoktur. Çünkü niye? Koca bir imparatorluğun binlerce ama binlerce hukukçuya ihtiyacı var. Hukukçu demek sadece basit bir imam meselesi değil arkadaşlar. Kadı yetiştireceksin, müftü yetiştireceksin. Binlerce e, kilometrelik bir alanda bunları istihdam edeceksin. Nizamiye medreseleri, ister Hanefi, ister Şafi, isterse diğer sonraki mezhepler çerçevesinde olsun, hep hukuk ağırlıklıdır. Bu gayet doğal bir şey. Toplumun ihtiyaçları bunu gerektiriyor. Medreselerin diğer bir özelliği, Oğuzların eğitimini sağlamıştır. Oğuzlar medreseler üzerinden millet olmuşlardır. Bunu bir kenara yazalım. Soru sormayı, düşünmeyi, ondan sonra hukuk bilincini, dil bilincini, e, Türklerin dili mi var? Yaz alfabe yok diyoruz sana. Yani dil var tabii herkes bir dil konuşuyor. Efendim Kutap birlik şimdi bana öyle bir yerde ders anlatırken arkadaşım biri kalktı. Efendim Göktürk yazıtları. Tabii biz onları sırtımıza taşıdık. onlar keşfettik. Yani Oğuzların ne alakası var Göktürk yazıtlarıyla? divan lügat Türk. divan lügat Türk'ün keşfini hepimiz biliyoruz. Sanki Türkler onu mu okuyup büyüdüler? Keşfedildi ya tesadüfen o da değil mi Ali Emir Efendi? Tesadüfen buldu. Ya da Yusuf Hasacib'in Kutatku Kubiliki, Karluk Türkçesidir o değil mi hocam? Kaşkar Türkçesi. Onun bizim Oğuz Türkçesi, bilmiyorlar ki zaten bir Fatih'in haberdar olduğunu düşünüyoruz. Ee, özellikle Macaristan müstası, Fenarizade Ali Çelebi'nin getirdiği bir müstadır. Bastıların tıpkı basını yaptılar. Fenarizade Ali Çelebi, yayınlayan arkadaş Fenarizade Kadı Ali diyor kim olduğunu tespit edemedik bana sormamış. sonra söylerdim. Fenerizade Ali Çelebi 25 yıl Orta Asya'da Semerkant'ta Kadızade ve Ali Kuşçu'dan okuyor. Dolayısıyla o geleneği biliyor. Geldiğinde Fatih'in kazaskeri oluyor ve bu kitapları getirtiyor. O büyük ihtimalle Göktürk tamam Orta Asya bağlantılı Fenerizade Ali Çelebi kuruyor. Fenerizade'nin torunu, Şef Molla falan torunu. Ali Kuşçu'yu getirten de o zaten şeye İstanbul'a tabii. Şimdi neyse Kutadgu Bilig ki Fatih'in okuduğu varsayılır böyle emareler var. Ama onun haricinde biz e, Anadolu'daki Türklerin onlardan bir haberi yok. Onlar keşfedildi sonradan arkadaşlar. Dolayısıyla bizim e, dil bilincimizi, bizim hukuk bilincimizi, bizim millet olma eğitim süreci içinde bu medeseler içerisinde kazanıyoruz. Medeseyi deyip geçmiyor. Hakikaten orada ayakta durmayın isterseniz. İyi misiniz? Peki. Evet. Şimdi <gülüyor> entelektüel tarih açısından baktığımız zaman 1040'tan sonra ne dedik? 400 yıllık bir medeniyete girdi Osmanlılar aman, Selçuklar ve bu medeniyet ana, baba isimlerini yetiştirmişti. Nasıl bir ortam vardı? Çok ilginç bir ortam var. O da şudur. Klasik iç Klasik İslam iç çatışma belirli bir e, dengeye oturmuştu. Bağdat'ta, da Emeviler'de başlıyor. Bu arada enteresan bir şey belki bahsettim. E, Mervan bin Hakem'e sunulan bir siyasetnamede bir chapter, bir bölüm var. E, Türk Sultanı'nın siyasetnamesi başlığı altında. Topkapı'da bu Nisa var. Kim çalışıyor bu işlerle? Siyasetname çalışan kim? O numarayı verelim bir incelesin. Arapça yalnız kitap. Demek ki ta Emeviler döneminde siyasetname açısından e, Türk, Orta Asya'daki Türk, Türk işlerdir büyük ihtimalle ya da göktürklerdir. Onların tecrübesini bile e, takip edecek kadar dikkatliler. Emeviler döneminde ciddi tercümeler var. E, hep derslerde anlatıyorum. İslam medeniyetini biz tercümelerle başlatıyoruz. Bu oryantalist bir tavırdır. Ben dört kavram üzerinden anlatıyorum bu derslerde. Tevarüs temellük, temessül, tercüme. Tercüme sonuçtur. Tevarüs miras almak, temellük sahiplenmek, onu yaşadıkları coğrafi, temessül özümsemek, ondan sonra ihtiyaç duydukları için tercüme yapıyor. Tercüme bir şeyi başlatmaz. Tercüme yolda olan bir şeyi besler. Hiçbir medeniyet tercümelerine başlamaz. Bu hikayedir. Batlamyus'un Yusuf'un tercüme etti. Ulan bir kere o dili anlayacak, o metni anlayacak, çok zor bir metindir o. Matematiksel, kristal trimestresine göre yazılmış metin onu anlayacak, dili bilmiyorsan nasıl tercüme edecek? Hadi al bakayım yap. O dili anlayacak bir birikim var. Ondan sonra bir de gelişmiş bir Arapça olacak. Öyle bir tercüme yapıyorlar ki ilk tercümelerden bazı örnekler var elimizde. Gelişmiş bir dil. Ne zaman bu dili kurdu bu adamlar? Demek ki bunun bir süreci var. Hiçbir şey var. Bilim tarihinde, düşünce tarihinde devrim olmaz arkadaşlar. Devrim nedenlerini, kavuz bilmediğimiz olaylara verdiğimiz attır. Nedensiz hiçbir şey olmaz. Ne dedik? Causality, reason olacak. Nedensel örgü olacak. Yani Devrim oldu. Yani ne demek bu? Fazla düşünmeyin abi. Devrim işte geç. Öyle şey olur mu ya? Hiçbir devrim falan diye bir şey yoktur. İnsanlık tarihi bir örüntüdür, bir akıştır. Her şey birbirinin içerisine girer ve çıkar. Sen bunu anlarsın, anlamazsın. O senin bileceğin bir iş. Ama hakikaten İslam medeniyete baktığımızda çok ciddi bir süreci geçiriyoruz. Mesela biz ne deriz? Harizmi ile ilk başladı ondalık sayılar filan. Peki 620 döneme Sebokdut ne olacak? Süryani bir alim. E, kullanıyor intrakamlarını 620'de. 830, 620 kaç? 200 yıl var. E, demek ki o bu, coğrafyada bunlar biliniyor. Ha bir yaygın değil. Harizmi bunu sistematize ediyor. Eyvallah anladık ama e, birden çıkmıyor ortaya hiçbir şey. Sebokd diye bir alim var. Sebokd diye yazılır. Bu bir Süryanidir. Sebokd 620'lerde, 30'larda diyelim yazdığı bir kitap var. Burada bildiğimiz bugünkü İnt rakamlarının ya da Arap rakamlarının rakamlarından bahsediyor. Başka eserleri de var. E, Aristoteles'in mantık kitapları e, Emevilerden, aman Abbasilerden çok önce bir kısmı tercüme edilmiş filan filan. Neticede bu tercüme hareketi Bağdat'ta biliyorsunuz belirli bir e, sistematiğe kavuşuyor. İşte matematik, bilimler, şunlar, bunlar filan. Ve İslam dünyasındaki entelektüel çatışmalar e, ve nedir onun adı? Gelişmeler. Belirli bir çerçevede devam iki İki büyük damar var. Biri e, Yunani tarz bir felsefe geleneği, bir de kelamcıların oluşturduğu bir kelami gelenek. Esas itibariyle aralarda elbette e, biz gerçi usulü de şunu dili de hep bu kelami geleneğin bir parçası sayabiliriz. Dili unutmuyorum Abdullah merak etme. Dilsiz iş olur mu? İslam dünyasında bu entelektüel gelenek tabi ne anlayacaksan bundan sonra bilmiyorum ama gel. Bu entelektüel gelenek kelami entelektüel gelenekle günahını tarzda felsefe yapmanı kendine göre özellikleri var. Bunlara girmeyeceğim. Ama bunlar i̇bn Sina tarafından bir sisteme bir, bir çözümlemeye tabi tutuluyor. i̇bn Sina'ya kadar Müslüman kelami gelenek Yunanı tarz düşünceyi fazla dikkate almaz. Önemsemez. Çünkü o eski bir sürümdür. Windows 386 DX40'tır ama İslam mi Windows 2014. Dolayısıyla fazla ciddiyemiz ama İbn Sina büyük bir operasyon yapar. İbn Sina hem Yunanı tarz felsefiyi hem İslam geleneğini hem o yaşanılan o coğrafyadaki diğer gelenekleri dikkat alarak büyük bir felsefe bilim sistemi kurar. Bu son derece tehlikeli çünkü seni tanımlamaya başlar. İşte Selçuklar tam böyle bir dönemde böyle bir dönemde İslam dünyasının sadece politik, ekonomik işte eğitim hayatını değil, e, itikadi ve entelektüel hayatını da ele alırlar. Ve Gazali ile birlikte Gazali ile birlikte ee, Müslüman entelektüeller İbn Sina aracılıkla Yunani tarzda bir hesaplaşmaya girer. Çok geçtir Yunani tarzda hesaplaşmak. Gazali'nin ölümü 1111. Buna dikkat edelim. 1111. Gazali'nin Mekni sadece bu benim kanaatim değil. Biz bunu bölümde de arkadaşlara çok tartışıyoruz. Gazali'nin Tehafütü'l-Felsefesi yani Yunani tarz felsefe eleştirisi Modern felsefenin ilk metnidir benim kanaatime göre. Niçin? Çünkü klasik kozmolojiyi, klasik teolojiyi, klasik psikolojiyi, artık aklına ne gelirse o klasik yanına koy, hepsini soru konusu kılan, şüphe konusu kılan, kritik eden bir yöntem geliştiriyor. Melikşah Melikşah diyorum, bir büyük bir Selçuklu düşünürüdür. Ve Selçuklu merkezi devlet anlayışının gölgesinde iş görüyor. Zihindeki bu çatışmayı çözmeye çalışıyor. Nedir? Yunani olanla kelami olanı ya da İslami olanla kadim olanı belirli bir makul hesabı verilmiş bir aradalık içinde tutmaya çalışıyor. Bakın Gazali hiç sevilmez. Niçin sevilmez? Çünkü Gazali Selçuklara bir meşruiyet kazanmışlar. Arap milliyetçileriz Gazali sevmezler. Çünkü Gazali siyaset felsefesini kökünden değiştiriyor tarihte. Kökünden. Çok modern bir siyaset felsefesi. Nedir o döneme kadar? Bütün dünyada siyaset felsefesinin ilk şudur. Aile esaslı bir devlet. İlahi, kozmolojik, seçilmiş bir aile vardır. Kureyş, kayı boyu, cart boyu, curt boyu o aile yönetir. Gazali ilk defa ilkeyi değiştiriyor. Diyor ki esas olan hukuktur, adalettir, köken değildir. Ne, nasıl gelmişse gelmiş, siyaseti eline geçiren bir güç, eğer toplumu hukuk kurallarına göre yönetip adaleti sağlıyorsa meşrudur. Bu ne demek? Selçuklulara karşı, çünkü büyük bir şey var, tepki var. Bu adamlar Arap değil, Kureyşiş değil, nasıl Arap dünyasını, İslam dünyasını yönetiyorlar? Gazali sorunu çözüyor. Bakın, Gazali pek çok konuda sorunu çözmüştür. Dil tartışmaları. O dönemde çok entesan dil tartışmaları. Tanrı'nın dili Arapça, cennetin dili Arapça, şunun dili Arapça. Arapça ilahi bir dil. Farslarla kavga ediyorlar diyorlar tamam kızmayın canım. Meleklerin dili de Farsça olsun. Bakın çok acayip şeyler var tartışmalar dönemde. Tabii melekler Farsça konuşuyor, Tanrı Arapça konuşuyor. Güzel. Hadi kardeş kardeş. E, Türkler geldi ne olacak? <gülüyor> Kutat, bu şey, Kaşkar ve Mahmud bunu çözmüştü. Türkler Tanrı'nın ordusudur diyor. Kutat, e, aman Divan ı Türk'ün girişinde. ha Tanrı Arapça, melekler Farsça, orduda Türkçe konuşuyor. İş bitti. <gülüyor> Gazali diyor ki saçmalamayın diyor. Dil tarihsel bir olgudur. Hiçbir dil ilahi değildir. Ne Arapça, ne Farsça, ne Türkçe, ne Çince, ne Japonca. Hepsi beşeri bir hadisedir. Cennetin dilinin ne olduğunu bilemeyiz biz. Hz. Adem e öğretilen Arapça filan da değil ona dil yeteneği verilmiştir. İnsan, yani insanın dil yeteneği vardı, nereye giderse gidiyor. Dil öğretir. Bak bunu da çözüyor. Çok entesan, hakikaten çok böyle modern, çağdaş yaklaşımlar var. Bunları zorunluluktan yapıyor. Spor olsun yapmıyor. Ya dil meselesini çözeyim, getirin bir kahve iç. Öyle değil. Devletin, toplumun, İslam dünyasının, medeniyetin krizlerini aşmaya çalışıyor. Pek çok örnek verebilirim. Kelamı eleştiriyor. Hep diyorlar ki felsefi eleştiriyor. Kelamın bütün şey, temellerine kadar kritik ediyor. Tasavvufu eleştiriyor. Felsefi eleştiriyor. Matematik bilimleri eleştiriyor. Ne adına yapıyor bunu? Çok mu gazarıcı olduk İbrahim? Yok <gülüyor> Çok kelamcıım perspektiften bakıyorum. Hayır, hayır, kelama, kelama da eleştiriyor. Canını okuyor tabii canım kelamı. Ama bunu niye yapıyor? O da benden ümmete bir ediyorsun. <gülüyor> Çatışmayı çözmek için. Nedir? Yeni bir, Yeni bir terkip oluşturmak için yapıyor bunu. Herhangi bir yerin düşmanı değil, hepsini kritik ediyor. Gazel'in hayatını okumanızı öneririm. Hakikat arayışında olan bir insanın macerasını görürsünüz. Bunun örneği ne? Hadi güzel böyle aforizmatik konuştuk da, bunun delili ne? İlk defa Gazali'den sonra İslam dünyasına bilim medreselere giriyor. Ve bunu Gazali'nin öğrencileri yapıyor. Ben Harzem Şahları bu özellikle metne yazmadım. Harzemşahlar Selçukların bir devamı gibi görüyorum ben. Doğru mudur hocam? Doğrudur her açıdan. Büyük Selçuklu ve Harzemşahlar döneminde Orta Asya'da müthiş bir operasyon yapılıyor. Bu çok önemli. Nedir o? Özellikle Sultan Sencer, bakın bu bizim tarihimizin çok önemli enteresan adamları var. Pek bilmeyiz. Sultan Sencer... Fatih gibi bir adamdır. Fatih Sultan. Ben bilmiyorum, mübarek etmiyorum değil mi? Ben çok seviyorum Sultan Sencer'i. Niye? Çünkü ilmi çok seviyor bu adam. Dönemin, bak sadece İslam dünyasında değil, bütün dünyadaki dönemin en büyük bilim adamlarını topluyor. Ömer Hayyam, Savi, Haraki, Hazini, onun aklına kim geliyorsa. O dönemin bütün insanlık tane baktığında on büyük ismi onun yanında. Tabi bu sabahtan akşama başlamıyor bunun. Melikşah'tan gelen efendim Alparslan, Nizam-ı gelen bir şey, arka planı var ama kolay değil arkadaşlar ki Sultan Sencer'in hayatı çok karışıktır. Savaşlarla geçiyor. O dönemde yazılan neredeyse 10 e, eserden 5'in adı Senceri. El Zic-ü Senceri, El Kanun-ü Senceri, Hendese-ü hep Sultan Sencer'e ithaf ediliyor ve o da bunları besliyor. Bu dönemde Bahattin Haraki diye bir adam Merv'de yani Türkmenistan'da Bahattin Haraki Büyük ihtimalle Gazali'nin talebesi. Büyük ihtimalle. İlk defa İslam tarihinde Belki de bütün e, Akdeniz dünyasında nasıl dediğim, hem bilimler için çok anokranik bir şey ama hem bilimle matematik, matematik bilimlerini bilmenin merkezini alıyor. Kozmozu, evreni, doğayı bilmenin matematikle mümkün olduğu anlayışını merkeze alıyor. Tabi bunu yaparken İbn Heysemi dililtiyor. İbn Heysem 1039 ölümü. İbn Sina'nın çağdaşı ama İbn Sina'cığı çok güçlü olduğu için İbn Heysem fazla itibar gören bir adam değil. İbn Heysem Kahire'de ölmüş. Merz nereden biliyor bunu? Merf Türkmenistan'ın kuzey Güney Güney doğusunda. Evet. Ömer Hayyam'ın hastathanesi orada, değil mi? Sultan Sencer'in bütün ekibi orada, Haraki de orada. Bu çok enteresan bir adam. Haraki ilk defa şunu söylüyor, basitçe teknik şeye girmeyeyim. Evreni bilmek istiyorsak matematikle fiziği birlikte düşünmek zorundayız. Tek başına i̇bn Sinacılar gibi fizik, Platoncular gibi matematik yeterli değildir bu tabi İbn Heysem'in fikrinin yeniden ihyası zaten kendisi de açıkça söylüyor. Diyor ki ben İbn Heysem'i tekrar diriltiyorum. İhya ediyorum. Ve o çizgiden hareketle isim vererek söylüyor bunu ama. Şimdi bu o kadar önemli bir adam ki Bahattin Haraki kitabı hemen İbraniceye tercüme ediliyor. İbranice şehirler yazılıyor. Nasıl yapıyorlar bunu anlamıyorum tabii o dönemdeki Yahudi şeyleri. Yemen'de şehri var. Kahire'de şehri var. Şam'da şehri var, Halep'te. Pardon. Halep, Şam değil, Halep. Batı'ya da aktarılıyor. Hemen. Haraki'nin bu başlattığı şey, gelenek, iki üç tane ömnesi sırafi tapsıra fi ilmileyye el-muntahal idrak fi nihayetil eflak bu biraz teknik. Ettap sıra ise ders kitabı. Ha, ders kitabı. İlk defa İslam tarihinde matematik bilimler ders kitabı formuna dökülüyor. O dönemde medreselerde ders kitapı ders olarak okutulmadıkları için ders kitabı da yok. E sıra çok önemli. Ha, yaratıcı bir kitap mı? Hayır. Mevcut İbn Sina Amanli, İbn Heysemci astronomi ama ders kitabı. Girişte söylüyor. 1138'ler falan. Ölümü. Zannediyorum da çok kesin değil. Karakinin talebesi ya da talebesinin talebesi Çamini, Şerefettin Çamini bu geleneği devam ettiriyor. Çamini'nin günümüze gelen eserlerini incelediğimiz zaman aritmetik ders kitabı, cebir ders kitabı, geometri ders kitabı, tıp ders kitabı, astronomi ders kitabı, hemen hemen fen bilimlerinin ve tıp bilimlerinin her konusunda ders kitabı yazıyor. Şimdi demek ki demek ki ders kitabı yazılıyorsa bunlar bir yerlerde okutulacak. İşte burası önemli. Özellikle Harzem Şahlar Çünkü Harzem şu bölge arkadaşlar. Burası ne yaptık? Büyüttük değil mi bunu? Bir daha basarsam ya. Bu bölge arkadaşlar ana coğrafyadan uzak dikkat ederseniz. Burada bir kere çok muhtezili bir Ekip var. Değil mi? Fenaket. Fenaket bir mutezili ekip var. İkincisi, yöneticiler çok da klasik tartışmalar, dini tartışmalarla kafaları karışık değil. Dolayısıyla bilim adamlarına çok rahat ortam sağlıyorlar. Tamam mı? Ama daha önemlisi ilk defa tarihte ulema... Burada siyasetten bağımsız bir bilimsel dil geliştirmek istiyor. Ders kitabı, ulemanın bağımsızlık isteğinin ifadesidir. Yani öyle bir dil geliştirecekse herkes burnunu sokamayacak o işe. Terminoloji yaratacaklar. Ve ulema ilk defa, benim kişisel kanaatim, kişisel derken bir grup çalışıyoruz bunu tabii yani ben, Tek başıma bunları icat etmiyorum. Ha, yanlış anlamayın, İnsan fazla Fazlıoğlu sallıyor demeyin yani, bu benim üretimim değil ha. Yani Öyle olsaydı burada durmazdı. Niye burada gider başka yere ders <gülüyor> <gülüyor> Falan. Bu bizim uluslararası bir ekiple birlikte yürüttüğümüz çalışmadan sonuçları bunlar arkadaşlar. Ve çok ciddi verilerimiz var. Yani kuantitif verilerimiz var efendim. Yani, <gülüyor> niceliksel düşünüyoruz, ölçülebilir verilerimiz var. İlk defa alimler kendilerine has bir dil yaratıyorlar. Arkadaşlar, uzağa gitmeye gerek yok. Bunun en önemli örneği Fahrettin Razi'dir. Fahreddin Razi bir Harzemşah alimidir. Burada yetişmiştir. Hazemşah şey, Fahreddin Razi'nin kelam kitaplarını, mantık kitaplarını hepimiz biliyoruz, değil mi? Okuyan arkadaşlar var. Nasıl bir dil? Bir öncekiyle alakası var mı? O kadar farklı ki Razi'nin eserleri Musul'a geldiği zaman oradaki alimler bu İbn Haldun'un vefatıyla da anlatılan bir hadisedir arkadaşlar. İbn Haldun vefat olan bir düz biyografi kitabı. Orada diyor ki Fahrettin Razi'nin kitapları Musul'a geldi. Büyük alimler aldılar, bir şey anlamadılar. Ulan bu adam ne diyor ya? Müslüman mı bu adam, değil mi? Bu Arapça yazmış ama çözemiyorlar. Bunun üzerine büyük döneminin en büyük alimi Kemalettin İbnusa gidiyorlar. Kemalettin İbnüs'e diyorlar ki efendim Fahrettin Razi nam alimin eserleri geldi anlayamadık bir bakar mısınız? Kemal İbnüs alıyor akşam sabaha kadar çalışıyor zaten günde bir saat uyuyormuş adam. Sabah kalkıp bakın burası çökeni diyor ki sorun içerik değil dil sorunudur. Bu adam yepyeni bir dil icat etmiş. Bu adam yepyeni bir dil icat etmiş. Dili anlarsanız içini anlarsınız diyor. Ve onlara Razi'nin terminolojisini öğretiyor. Şundan şunu kastediyor, bundan bunu kastediyor. Bir şartla şey dediğinde şu, la şart bir şey dediğinde şu. Değil mi? La şart bir şey ne demek ya? Böyle bir Arapça ifade olabilir mi Abdullah? Bir şartla şey. Razi'nin terminolojisi bunlar. Razi Arapçayı yarı sembolik bir dile getiriyor. Gazzali çizgisinden olduğu için. Yani dil bildiğin Arap dili değil. Arapça yarı sembolik bir dil. Doğal dili, bir Hah, doğal dili soyut sembollere dönüştürüyor. Doğal Arapça dilini bir Arapça, sentaks Arapça ama oradaki terimler yani x, Y koysam fazla bir şey değişmez. Tamamen soyut çamalara dönüştürüyor ve ondan sonraki İslam düşüncesini kökünden belirliyor. Bütün İslam düşüncesi metinleri artık Razi'nin diline göre e, iş görür. Hocam, ve bu biz Harzemşahlarda gerçekleştirdik. Harzemşahlar gerçek. i̇şte, tamamen Harzemşahları da Selçuklu ve Harzemşah tabi. Yani özellikle Selçukluların sonu yani Gazali ve sonrasında. Gazali bir çığlıktır, bir başlangıçtır. Yani naif tarafları vardır çok Gazali'nin ama bir çığlıktır, bir bir e, haykırıştır diyelim, bir başlangıçtır. Her başlangıç gibi primitiftir. Ama bunu devam ettiriyorlar. E, Razi'ye geldiğimizde bu artık bu dil çok rafine. Çok sofistike bir dil anne geliyor. Peki Nazı'nın <gülüyor> Farhatlı Nazı 1210 değil mi? Farhatlı Razi'nin derdi ne? Bir kere kaynakları ne? İbn Haysen. İbn Haysen yani sistematik kullanan adamdır. O bütün eserlerini biliyor. İki çamini, üç haraki. İsim vererek atıf yapıyor. Derdi ne? Şu. Alışılmış kelam ve alışılmış günani felsefenin dışında yeni bir tefekkür mümkün müdür? Yeni bir dünya resmi inşa etmek mümkün müdür? Yeni bir felsefe yapmak mümkün müdür? Kişisel kanaatim, tarihte Akdeniz dünyasında, Alışılmış felsefenin dışında yeni bir felsefi düşünce inşa edileceğinin ilk örneği razıdır. Bak alışılmış felsefi geleneğin dışında yeni bir felsefi düşünüş inşa edilebilir, mümkündür diyen razıdır ve razı ile birlikte zaten Yunani felsefe artık daha önceki derslerde anlatmışımdır bir perspektife dönüşür. O bir perspektif benimki de bir perspektif ve bu o kadar güçlü bir etki de etki yaratmıştır ki hemen Razin'in sınıf arkadaşı sınıf arkadaşı beraber Menagada Menagada bu bildiğimiz Assumi e, Rasatane değil ondan önce Menagada İcinin talebesi o başka bir İcim bakay başka Şehabettin sure verdi biliyorsunuz Razin arkadaşı Şehabettin sure verdi diyor ki Haklısın ey sınıftaşımsın. Ne? Schoolmate. Yok. Classmate diyor. Ana dilimizde. Ya sınıf arkadaşım haklısın diyor. Sen bunu kurduysan ben de o zaman başka bir felsefe kurabilirim. Ve tarihte başka yeni bir felsefe kurabilirim. İşrakilik. Aynı tarihte ve aynı sınıf arkadaşı olan adam kuruyor bunu. Niye? Bir kere kapı aralandı ya. Biz başka türlü düşünebiliriz. İbni Arabi mesela. <gülüyor> geliyor, geliyor. Acele et. Şunu göstermeye çalışıyorum. İlk defa klasik o milattan önce 3000'de Babil'lerden başlayan Mısır, Mezopotamya gelen Yunan'da sistematize olan Helilistik dönemde çok sofistik hale gelen ve ilk dönem İslam dünyasında da son cilası yapılan küre yırtılır. Başka kürelere imkan açılır ve bu Harzemşahlar coğrafyasında yetişen ve yeni bir zihniyetin ürünüdür ee, Haraki, Çamini, Razi, Şira, aman, e, Şiraman, süre verdi. Biraz önce İbrahim hocamın da dediği gibi bu bitmez İbn-i Arabi ile daha üst bir sistem, yeni bir sistem kurulur, irfani sistem. i̇bn Arabi bakın bu sistemi arkadaşlar Endülüsli olmasına rağmen Kuzey Afrika'na rağmen orada kuramıyor çünkü dil müsait değil. Geliyor, Razi'nin dilini öğrendikten sonra bunu yapabiliyor. Razi'nin dili hakikaten İslam dünyasındaki entelektüel e, soyut düşünme imkanını besliyor. Sadece Razi mi? İbni Haldun, geçen sene anlattım. İbni Haldun, Razi'nin kitaplarını okuduktan sonra ancak mukaddimi yazabiliyor. Değil mi? Bunu söylüyor kendisi zaten. Çünkü 19 yaşında yazdığı eserin adına ne? Telhîsul yani Razi'nin muhassal adlenizden özetin. Şimdi demek ki bu Harzemşahlar coğrafyasında ortaya çıkan yepyeni perspektif, İslam dünyasındaki entelektüel hayatı dinamitliyor. Dinamitliyor demek olumsuz anlamda değil. Yani hareket veriyor. Ve bu hareket Moğol istilasıyla arkadaşlar önce İran'a sonra Anadolu'ya itiliyor. Biliyorsunuz ee, Harzemşah ordusu savaşa savaşa, savaşa savaşa, savaşa. celalgesinde Şahla birlikte Anadolu'ya geliyor değil mi? Yasin Çemen'de. Kaç? 1232'de e, Sultan Uluv Keykubat. Alatin Keykubat'ın komisindeki Selçuklu ordusu yeniyor. Fakat ne oluyor? Ordu ve seçkinler Anadolu Türkleri'ne karışıyorlar. Ulema da hakiza öyle. Alimler de karışıyor. Anadolu'nun harcında çok ciddi bir harzemşah etkisi vardır. Fuat Köprü rahmetli bunu politik düzeyde bunu gösterdi. Ama ilmi düzeyde de bu şeyle gösteriyoruz bunu. Harzemşah zihniyeti Osmanlı zihniyetidir. Osmanlı'ya aktarılan bir zihniyettir. Ama ondan önce tabi daha Osmanlı'ya gelmedi henüz, Yavaş yavaş Anadolu'ya gelmemiz lazım. Şimdi... Muallan İslam dünyasına Hazem Şahlar'la tabii önce e, Hazem Muhammed Hazem Şah değil mi? Alaaddin Muhammed Hazem Şah mı? Cengizle savaşan. Evet Alaaddin Muhammed. Çok yanlış stratejilerle biliyorsunuz. Neyse oraya girmeyelim. Yavaş yavaş burası dağılıyor ve bu ekip bakın Mevlana diyorsunuz. Mevlana nereden geldi? Hazem Şahlar coğrafyasından geldi. Babası Oradan geldi. Ama ondan önce mesela Şemsettin Semerkandi. Nereden geldi? Semerkand'dan geldi. Hazım Şah coğrafyasında. Semerkandi çok önemli bir adam. Şemsettin Semerkandi İslam dünyasında maturidiliği felsefi hale getiren değil mi? İlk önemli kelamcımız. Maturidiliği felsefi hale getiriyor. Es sahayifü'l ilahiye. Sonra onun şehri el-me'alim. mı El kıstas fiil mil mizan, mantık kitabı. Değil mi? Çok önemli bir isim Anadolu'ya geliyor. Ya da ee, Ebu, Huşi, Ebu Hubeyş et Tıflisi. Ebu e, Tiflis Tıflis'ten geldiğini zannediyoruz ama Tıflis'e nereden geliyor? Haz, Haz, Haz, Hazem Şahlar'dan geliyor. Bu da e, büyük bir, Farsça yazan büyük bir alim, tabip, müfessir filan. Pek çok Özellikle 1180'den itibaren Harzemşah uleması peyderpey yavaş yavaş İran'a oradan e, Anadolu'ya geçiyorlar. Bu çizgi Haraki, Çamini, ondan sonra Razi çizgisi Anadolu'yu bir kenara baktık. İran'a geçerken esas taşıyıcı isim Kazeruni ve bunun oğlu Kutbuddin Şirazi. Kutbuddin Şirazi, Kazeruni babası, Kazeruni çamininin talebesi, doğrudan. Kazeruni bir tabip, büyük bir tabip, dönemin büyük bir tabibi, büyük bir hastanenin başhekimi. Çami'nin talebesi. Ondan matematik asönümü okuyorum. İstinsa kitaplar günümüze geldi. İran'da yayınlandılar. Oğlu Kutbuttin Şirazi. Kim Kutbuttin Şirazi? Anadolu kaz askeri. Az kaz o dönemde değil mi? Kadı mı diyoruz ona? Kazıyır Kudat. Girdim Ben bir bilirim diyorsun. Kazıyır Kudat. Kutbuttin Şirazi. Sivas. Gök medresinin baş ucası. Sivas. Sivaslılar Anadolu'daki matematik bilimlerin kurucusu, Sivas sen Sivas tabi, ele gireceksin. Gökmede sahne duruyor değil mi? Orada Orta Çağ'ın en önemli asronim kitaplarını yazıyor. El Kanun Futteba 9 ciltlik şer yazıyor. Değil mi? Miftaha şerri var. var. Keşşaf'a 3 şehri var. Ayrı ayrı. 40 ciltlik bir tefsir kitabı var. Hikmet'in İşlaka şerri var. Usul kitaplarına şehri var, değil mi? Dört tane, beş tane önemli astronom kitabı var. Hmm. Acayip bir adam. Hanende ve sazende müzik teorisyeni. Medrese nasıl gidiyormuş, biliyor musun? Böyle. Meşhurdur, tabi tavakatlıladırdı. Şarkı çırtarak gidermiş. Müzisyen adam. Söylermiş. Şeyh Sadi Shirazi'nin teyze, kuzenler. Ya, ailecek şeyler ya, kuzenler. Şimdi Kutbuddin Şirazi babasından eğitim aldıktan sonra kimin yanına geliyor? Nasreddin Tuğsi'nin. Niye Nasreddin Tuğsi önemli? Çünkü Nasreddin Tuğsi İlhanlıların e, veziri olarak Meraga'da Güney Azerbaycan'da büyük bir rasatane kuruyor ve İslam dünyasının bütün entelektüellerini oraya topluyor. Artı Çin'deki bilim adamlarını getiriyor. Artı Bizans'taki bilim adamlarını getiriyor. Artı Enriş'teki bilim adamlarını getiriyor. İlk dünya küresel global bilimsel akademiyi kuruyor. Merak da. Çin'de asyonumlar var. Çalışıyorlar. Çünkü hepsini İlhan şey yönettiği için Moğollar geldi değil mi? Geliyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Kutbuddin Şirazı bu geleneği merakaya aktarıyor. Çok zeki bir adam. Zaten Anadolu'ya sürgün geliyor çünkü Nasrettin Tuysu ondan korkuyor. Zehir gibi zeka var. Benim çiğime e, bilim adamlığı, halbuki doğru değil tabii. Neyse şimdi buralara girmeyelim dedikoduya girer onların magazin bilgisi. <gülüyor> Onlar da güzel dedikodu. Nasreddin Tusi meraka burası bursa kurduğu zaman bütün bu birikimi yani ta başından anlattığımız İbn Sina'dan gelen birikim, eee İbn Heysem'den gelen birikim onun Hazem Şahlar'daki her cümleciğin hepsini miras olarak alıp yeniden bir sentezi tabi tutuyor. Ne yapıyor Tusi? Bu geleneği aynen devam ettiriyor ama güçlendirerek. Hem İbn Sina'yı yeniden üretiyor. Değil mi? Biliyorsunuz İbn Sina'yı yeniden üretiyor. İbn-i da update ediyor, güncelleştiriyor. Raziye karşı. Ama öbür taraftan matematik bilimleri de yeniden reorganizasyonu tabi tutuyor. Yunanların yazdığı ve Arapçaya tercüme edilen bütün matematik kitaplarını, astronomi kitaplarını, optik kitaplarını, mekanik kitaplarını yeniden yazıyor. Tahrirat. Büyük bir proje bu. Tahrirat. Tahrir demek, bir eseri gözden geçirip yanlışları ayıklamak, yeni bilgileri ona eklemek. Oktidin kitaplarını, Batlamyus'un kitaplarını, Arşimedin kitaplarını, Menalevüs'ün kitaplarını, bütün Yunanlı alimler, Sabit Bin Kur'an'ın kitaplarını, Beni Musa'nın kitaplarını, Bağdat'ta yazılan İslam alimlerinin yazdığı bütün önemli metinleri gözden geçirip büyük bir külliyat halinde, neye göre Harzemşahlar'da, incat edilen dile göre bunları reorganizasyona tabi tutuyor. İspatlığı yok ama değil mi? Olur mu? Hepsi zaten ispatlı. Yok yani. Kitabın üstünde. Kitabın üstünde. Var var. Böylece Meraga'da arkadaşlar İbni Heysem'in hedeflediği şey gerçekleşiyor. Nedir o? Matematikle fiziği birlikte ele alıp evreni bu çerçevede idrak etmek entelektüel faaliyeti sadece belirli bir okulun yöntemine göre değil, sentez bir yönteme göre. Çünkü Nasreddin Tusi, i̇bn Sina'cı mıdır? Kelamcı mıdır? İbn-i Eysemci midir? İşraki midir? Ahlakçı mıdır? fakih midir? Hadi söyleyeyim bakayım. Hepsidir arkadaşlar. Çünkü Gazane'den sonra alim tipi değişiyor bizde. Alim artık matematiği de bilen kelamı da bilen, usulü fıkhı da bilen ama önden önce, gazayla önce matematikçi matematikçidir, filozof filozoftur meşayi anlamda dilci dilcidir, efendim kelamcı kelamcıdır. Hiç kimse diye, hatta hat o kadar ki matematik kitabı çalı yazan bir adam artık matematiğin de geometricidir. Yani sayılarla hiç ilgilenmez. Yaklaşım farklı çünkü. Sayı nedir ya? Özden çünkü o hani, felsefi açıdan süreksiz nicelikli iş olur mu? Atomik o. Ben işte geometrik düşünüyorum. Holistik. Bakın geometrik. Kuhi'nin hiçbir tane aritmetik kitabı yoktur. Hepsi geometri. Ama diyelim ki şeyin de ee, nedir onun adı? Söyle. Kabisinin de hiç geometrik kitabı yoktur. Hepsi sayısal. Numerik. Kabisi. Meşhur. Nasıl <gülüyor> söylüyorum? <Kabis> <gülüyor> Nasıl <söyleyeyim? Benim gülüyor> Yok. Kabisi. Bu meşhur bir sayılar teorisi uzmanı İslam dünyasında. Kelamcı kelam kelam tutup İbn Sina felsefe üzerine bir şey yazmaz ama Tusi'ye bakıyorsunuz arkadaşlar. Kelam kitabı var. Hem de ne kelam kitabı? Yüzlerce şer yazılmış üzerine. Kelam kitabı var. Tasavvuf kitabı var. Ahlak kitabı var. Astronomi var. Matematik hem sayılar teorisi hemce bir hem geometri. Peki ibni Sina felsefesi var. Usul eyvallah. Ne istiyorsun vereyim. Hepsi. Şimdi ne gibi adam artık şu anlayıştalar. Her birinin kendine has bir yöntemi var ve bu yöntemle hakikatin bir kısmı aydınlatılabilir. Hakikat tektir, yollar çoktur. Meşşailik de bir yoldur, Raziçilik bir yoldur, matematikte bir yoldur, matematikte de bir yoldur, yoldur, yoldur aritmetikte bir yoldur. Artık tek bir kişi her konuda eser yazabiliyor. Mesela önemli bir şey Bu hocam gazalden hemen önce 10. yüzyılda hem siyasi parçalanmışlık var hem de şey hakikatlerin tekafü edille sorunu var. Hı hı. Yani her yöntem hakikati kendisinin tekafür ettiğini söylüyor ve şu soru ortaya çıkıyor. Herkes hakikati eşit derecede sahip olduğuna iddia ediyorsa hangisi doğrudur? En son tekafü edille yani delillerin hepsi eşitse herhangi birinin hakikat olduğu iddia edilemez. Peki hakikat nedir? Hakikat ortada kalıyor. Evet. Yani evet. büyük bir kriz var bu şeyden Gazalden önce. Gazadan önce. Evet, İbrahim Hoca'nın açıkladığı şekilde yani hakikat tek. Hakikat tek herkes diyor ki hakikati ben elde ediyorum. Benim yöntemim. Ama senin delillerinle benim delillerim eşitse ne yapacağız? Yöntem bilimsel. Yöntem bilimsel. Ortada kalıyor vallahi seninki de doğruysa benimki de doğruysa ve bu eşitse hakikat küme gitti. Evet, çatışma, çatışma, çıkıyor. çatışma çıkıyor. savaş çıkıyor. Birbirini öldürüyorlar. Yani siyasi olarak değil, düşünsel olarak da parçalıyor. Düşünsel olarak da bu siyasi çatışmalara da yol alıyor. Ama Gazay'dan sonra özellikle Razi ve şeyde Tuğsi'de ne oluyor? Hakikat yine tek ama yöntemler çok. Ve her bir yöntemin hakikati ifade etme biçimi kendi içerisinde tutarlı. Dersin başına söyleyeyim. Dersin. Sehid bizzat hakikat. Evet. Ama itibarlan. İtibarlan. Aa işte bak söyleyeceğim şeye hemen böyle böyle gençler böyle bize bir şey bırakmıyorlar. Evet. Hakikat artık bu dönemde şeyin kattığı, Meraga'nın kattığı önemli şey şu arkadaşlar. Önce onu anlatayım sonra şeye gelir. Meraka şunu söylüyor. Bir. Genel şeyi söyleyeyim altını söyleriz. Hakikat. Neyse o fiziksel hakikat, tanrısal hakikat, fark etmez, siyasi hakikat, hakikatın çeşitleri var. Hakikat şurada duruyor. Bu hakikate insan bakıyor. Buna da itibar diyorlar. Dolayısıyla hakikatle itibar bir araya geldiği zaman ortaya ilim çıkıyor. Öyleyse ilim ikili bir terkiptir. İtibarlar farklı olduğuna göre ilim de farklı olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir okulun kalkıp herhangi bir yöntemin ilim bendedir demesi mümkün değil. Matematik mesela İbn Sina'ya göre matematikçiler hakikati veremez. Matematikçilere göre de İbn Sina'nın felsefesinde bir numara olmaz. Mesela bakın bunlar yorum değil. Biruni ile İbn Sina'nın mektupları günümüze geldi arkadaşlar. Biruni diyor ki İbn Sina, matematikten zerre kadar anlamıyorsun sen. O da diyor ki niye anlayayım ki matematikten ne numara çıkarsa sadece hesap yapıyorsun. Sen de mantık bilmiyorsun diyor ya i̇bn Sina diyor ki mantık dediğin ne şey bir oyunu? Mantık dediğin nedir dil oyunu? Bakın biri Gazneliler'deki en büyük bilim adamı, hakikaten büyük bir bilim adamı. Yani matematik bilimlerde yazmadığı yok adamı. Aynı zamanda bir şeyci, Sanskrit'ci öğrenip Hint kültür tarihi yazıyor değil mi? Eczacılık üzerine çalışıyor falan. Öbür tarafta da dönemin en büyük felsefecisi, filozofu birbirlerini itham ettikleri noktaya bak. Peki, Tusi döneminde bunu yapabilir misin? Hayır, gerek yok. Meşşailik ya da i̇bn Sinacılık bir tarzdır, o bir tarzdır, bu bir tarzdır diye bir şeye, meratip. bir meratip, evet, bir hiyerarşiye, hiyerarşi de demeyelim, yan yana bile olsa hepsinin hakkı olan, gerçekliği veren bir şeyi var, bir, bir tarzı var. Dolayısıyla bilgi artık İlim, bilgin hangi alana ait olursa olsun alanın doğasından kaynaklanan bir yapı göstermez sadece onunla ilişkiye giren insanın da ona bir katkısı var. Burada artık bilgi inşai bir yapı kazanıyor. İnşai bir yapı kazanıyor. Fakat bu inşai yapı rasyoneliteden uzak değil. Yani modern şeyden başlayan e, Boris Hessen'den başlayan ve Kuna, Thomas Kuhn'a kadar gelen Froude. Bir, değil, yani bir sosyal construction değil, bir sosyal inşa değil, doğru. Yani bilimsel hakikat ya da doğanın, işte evrenin bilgisi öyle toplumsal bir kurgu değil. Bu çok önemli bir şey. Ama pozitifistlerin iddia ettiği gibi transenden, insanı aşan, toplumu aşan böyle aşkın bir yapıda değil. Çünkü iki türlü tehlike vardır bilimsel bilginin Kabulünde Bir transcendent, aşkın. Tamam mı? Insandan bağımsız bir hakikat var. insandan bağımsız bir yön, bilme yöntemi var. Dolayısıyla bizim bildiğimiz gerçekliği olduğu gibi temsil eder demek var. Bir de geç oradan. Ne gerçeklik, ne hakikat, ne yöntem insandan bağımsız değildir. Bir kurgudur. Toplumdan topluma göre değişir. Ala keyfi, keyfine göre takıl. Hayır. Bunlar öyle demiyorlar. Bunlar şunu diyorlar. Bilgi bir tarafıyla gerçekliğe tahallük eder, gerçekliğe tahallük eden, gerçekliğe ilişkin tarafını ya meşhud, ya mersud olmalı. Yani ya görülür olmalı ya da gözlemlenebilir olmalı. Çünkü rasat yapıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz değil mi? Ya da tek tek nesneler inceliyoruz bu. Meşhud, şahit oluyoruz onlara. Yani bir veri olacak. Biraz kötü oldu ama veri olacak. Peki yeter mi veri? Hayır. Bir de insan tarafından buna, e, bu veriye eklenecek bir model olacak. Bu model matematiksel olabilir, kavramsal olabilir. Dolayısıyla e, verisiz model olmaz. Bunu çok entesan bir şekilde tartışıyorlar. Verisiz model kurabilir miyiz? Bu bir şeydir. Örümcek ağı gibidir. Sen model kurarsın. matematiksel şey, yap, Matematik kendi içinde yap. O ayrı bir şey ama fiziğe ilişkin ya da gerçeklik küresine ait bir model geliştiriyorsan içi dolu olacak, veri olacak bir de model olacak. Model olmadan veri yığın olur. Ama veri olmadan sırf model olduğu zaman o da bir örümcek ağı olur. Kurgu olur. İkisini birlikte düşüneceksin. Merakadan itibaren artık Gözlemle uyumlu hesap dediğimiz bir yöntem gelişiyor Gözlem ve hesap. Hesap burada bizim anladığımız anlamda basit bir aritmetik değil. Yani model. Matematiksel model ya da kavramsal model. Bu işte o şeyden gelen, e, Harzem şahlardan, Haraki'den, İbni İsem'den itibaren gelen yapılışı. Şimdi arkadaşlar bakın İslam dünyası yepyeni bir har kazanmış. Artık burada İbni Sinacılık tek başına bir anlam ifade etmez. Gazali tek başına bir anlam ifade etmez. Razi bile tek başına bir anlam ifade etmez. Ama biz nasıl okuyoruz geleneksel anlamda? Çok Zavallı bir durumdayız. Kendimizi batıya etkimiz oranında tanımlıyoruz. Bunların çoğunu yeni duyuyorsunuz. Niye? Çünkü siz şu ana kadar biz batıya tercüme edilen ve batı düşüncesinin, biliminin oluşumunu etki eden isimleri biliyoruz. Esas olan onlar ya Efendilerimiz. i̇bn Sina'yı biliyoruz. Ama Haraki'yi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Uzmanlık konusu olmuş. Yani ben biliyorum, aa, çok anlamında demiyorum, yanlış anlamayın. Uzmanlık benim, eşeklik. Yani bu bizim genel kültürümüz olması lazımdı. Genel kültürümüzün bir parçası olması lazımdı. Gazali'yi kötü biliyoruz mesela. Değil mi? Gerçi şimdi Batı'da değişti. Çok entesan. Harvard'da, senin için yanına gideceksin ya, Harvard'daki... Halit Ruaybin. Harvard'da bir İslam mantıkçısı var. O bana anlattı. Vallahi en büyük problemimiz Türkler diyor. Türk öğrenciler. Anlatıyoruz diyor. Bak İslam medeniyeti kazardın, şöyle Türkler itiraz ediyor. Diyor. Çünkü niye? Çok affedersiniz. Yıllarca adama denmiş ki senin annen kötü kadın. Biri çıkmış diyor ki hayır iyi kadın. Diyor ki Avrupalılar buna ne diyor. Avrupalı uzmanlarla aynı kanaatte mi? <gülüyor> kendi öz kimliği, öz güveni yok ki adamın. Anlatabiliyor muyum? Niçin kendin araştırmıyorsun? Nesnene kendin muhatap değilsin. Gidip bu konuları kendin çalışmıyorsun. E, elin gavuru tabii haklı adam kendi düşünce tarihini, kendi entelektüel tarihini yazıyor. Geriye doğru o düşünceye kim etki yapmış? Sonra dikkate alıyor. Gayet normal. Yani gıyas edileceğimiz tehlikelerden bahsedecek hal yok ki. E, çevrilmemiş çünkü. E, çok büyük bir matematikçi. Ne yapayım diye adam yani benim kültürümde bir karşılığı yok. Sen ne diyorsun ki, abi? Senin kültüründe karşılıkların benim kültürümde karşılığı yok. Temeli kimin benzedeni? Temeli biri bıçaklamış. Ondan sonra Temeli doğru mahkemeye vermiş. Hakim soruyor adama Temeli. Tanıyor musun Temeli? Vallahi ilk defa göründümüş. Hakim Temeli dönmüş. Seni ilk defa ulan beni tanımıyorum ben hiç tanımıyorum demiş. <gülüyor> Şimdi bizim yaptığımız bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sen <gülüyor> yetki yapmamış diye adam bunu bizim değiştirmemiz lazım. Yani biz kendi kültürümüzü kendi organik bütünlüğü içerisinde ele almamız lazım. Bu şu demek değil yani övelim hep. Arkadaşlar övgü de sövgü de cehaletin tezahürüdür. Bilgiden bahsediyorum ben. Bilelim ama eleştirelim. Bakın Türkiye'de en önemli problem bu entelektüellerin. Tahkir ediyorlar halkı. Tezlif ediyorlar. Halbuki eleştirebilir bir insan, bir entelektüel, bir düşünür. Halkını eleştirebilir, kültürünü eleştirebilir ama eleştiri nedir? Daha iyi, daha doğruyu, daha güzeli halkın önüne koymaktır. Ama diyor ki yüzde %80'i geri zekalı. Geri zekalı sensin. Peki bu milletin geri zekalı olmaması için ne yaptın sen bu milletin çocuğu olarak? Sen bu milletin çocuğu değil, sen neyin çocuğusun? Ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim. Ben bunu röportajda söyledim. Abdullah, yani burada söylemiyorum, röportajda da söyledim. Aynen söyledim. Bu toprakları için Aydın bu milletin çocuğu değilse, neyin çocuğu olduğunu ispat etmek zorundadır. Sen Tamam eleştir kardeşim, sana kimse eleştir demiyor ki. Zaten Aydın odur, entelektüel odur, halkının yaşama pratiğini eleştirecek. Yol gösterecek ona ama daha iyi olması için, sen daha kötü olması için çalışıyorsun, yok etmeye çalışıyorsun. Böyle şey olmaz. Evet, neticede <gülüyor> siyasi de sok girmeyelim. Neticede arkadaşlar merak ile birlikte ki artık ilhanlar dönemindeyiz e, İslam dünyasında Büyük Selçuklu e, Harzem Şahlar ve İlhanlılar döneminde İslam dünyasındaki Entelektüel yapı üç aşağı 5 yukarı çok hızlı özetledim tabii bunlar hepsinin üzerinde ayrıntılı durmak lazım ee, öyle bir yapı kazanıyor ki bu yapıda özetlerseker bu yapıda artık bilgi entelektüel bilgi akli bilgi düşünsel bilgi insani bir edim olarak insani bir eylem olarak görülmeye başlanıyor insandan bağımsız değil bu İslam dünyasındaki çatışmanın aslında bir şekilde çözümüdür. Bilgi insana aşkın bir kaynaktan mı gelir? Şimdi buralar teknik şeylerine girmeyeceğim. Yoksa insanın inşa ettiği bir şey midir? Kurgu biraz e, pejoratif bir şey taşıyabilir, tehlikeli bir sahile bizi götürebilir ama insanın bir inşası mıdır? Anadolu Selçuklulara girdiğimizde elimizdeki yapı şu. Bilgi bir şeyin bilgisidir. Bu çok önemli bir şey. Bir şeyin bilgisi. Bu şey fiziksel olabilir. Bu şey teolojik olabilir. Bu şey politik olabilir. Bu şey ekonomi ama bir şey olacak. Fakat bilginin kendisi insani bir inşadır Dışarıdan verilmez. Ne kozmik bir yapıdan ne unsurlardan, bakın bunların üzerine gitmiyorum çünkü böyle şeyler var bizim genellikle biliyorsunuz. <gülüyor> Şimdi bilenler hemen diyorlar. Ne oluyoruz? İnsani bir inşadır bilgi. Fakat gerçeklik üzerine. Öyleyse burada en sorun şu, bu inşa, insanı inşanın, insanın yaptığı inşanın zemini nedir? Kognisyonu nedir? Gerçeklik, gerçeklik yani ay, güneş, efendim fizik, ya da insanın yapıp ettiği, kurduğu devletler duruyor orada yani onlarla. Ama bizim ona yaklaşırken sahip olduğumuz o insani olan, kognitif olan, bilişsel olan, şuradan kaynaklanan yapı ne? Çünkü şimdiye kadar tarihsel olarak iki türlü bu tezahür etmiş. Bir, mantıksal, bir matematiksel. Mantıksal olanı bir şekilde... Ee, Nasıl diyelim? gerekçelendirmek demek mümkün tarih boyunca bugün matematiksel olanı ne yapacağız? Çünkü matematiksel olan dış dünyada yok. Ama o olmadan da dış dünyayı çiğnemiyoruz. Şey i̇şte merakada tartışan bir konudan biri şu: Matematiksel nesneler ne tür nesnelerdir? Bunlar insan kafasından üretiyor mu? Bunların bir reel karşılığı var mı? Eğer yoksa nasıl oluyor da bu matematiksel yapılar? Gerçekliği, fiziksel gerçekliği açıklayabiliyorlar. Bu tartışma özellikle çok hemen hemen hiç bilinmeyen bir adam tarafından sistematize edilir. Şemsettin Kişi. Kişi değil. kişi. şi Şemsettin Kişi. Bunu tabii yine böyle yoktan başlatmıyor. Arkasında işrakiler var. Çünkü Şemsettin kişi Kutbuddin Şirazi'nin hocası. Kutbuddin şiraz de bunları müzakere ediyor. Çünkü şeyler, işlakiler ilk defa tarihte evreni geometrik bir büyüklük olarak idrak ediyorlar. Nicelleştirmeye, matematikselleştirmeye açık geometrik entiti olarak görüyorlar evreni. Bu çok çağdaş bir şey aslında. Tamam mı? bir imtidat, bir ekstentio, felsefe okuyanlar bilir, Descartes'ın e, res ekstensa. Değil mi? Uzanımsal, imtidadi. Evren bir geometrik entitedir. Dolayısıyla matematikleştirilere müsaittir. Kutbuddin Şirazi ile bunu tartışıyor. Aynı zamanda Tuğsi'nin de arkadaşı, Kutbuddin Şirazi hem Tuğsi'nin öğrencisi, hem Şemsettin kişinin öğrencisi, bu ikisinin fikirlerini bir araya getirip, Şemsettin Kiş ilk defa bilebildiğimiz... Bilebildiğimiz kadarıyla bir metin kaleme alıyor. İnsan yargıları ister ma mantıksal ister matematiksel olsun neresidir? İnsan yargılarının uzayı. Son derece önemli bir tartışma. İnsan yargılarının ister matematiksel ister mantıksal olsun nerededir? Mesela iki kere iki dört eder önermesini doğru olarak kabul ediyorum da iki kere iki beş eder önermesi nerededir? Mesela bu bunun yanlış olduğunu kriteri nedir, değil mi? Masal önermeleriyle fizik önermeleri arasındaki farkı nasıl tespit edebilirim? Kafta diyorum, ifrit diyorum, işte büyücü diyorum, değil mi? E, bu bir önerme, bunla ilgili önerme koyabilirim. Büyücü şöyle yap, şöyledir derim. Ama bu taraftan da diyorum ki, işte ağaç yeşildir. Bu iki sahstenki farkı nasıl tayin edeceğim? Biraz daha yukarı çıkalım. Böyle bir geometrik, kinematik model, saatim gitti. İnşa ediyorum ki, çiziyorum bir küre, diyorum ki şurada güneş var, şurada Jüpiter, şöyle dönüyor, şu uzaklığı, şudur bu. Bu bir ifade biçimidir, geometrik ifade biçimi. Bunun doğruluğunun uzay neresidir? Matematik modellerimi, modellemelerimin ve bunun üzerine kurduğum yargıların uzay neresi olacak? Son derece ciddi bir konudur bu. Ve kişiden başlayarak ki 1280'ler başlayarak ta 1900'lere kadar tartışılan bir konu bu. Bu aynı zamanda itibarın bir tür analizi, tahlili. İnsan çünkü çok şey üretiyor. Ben masal da üretiyorum, şiir de yazıyorum, değil mi? Edebiyat da yapıyorum, matematikte yapıyorum, ondan sonra mantıkta yapıyorum. Dini bilgi üretiyorum, fiziki bilgi üretiyorum, şu bilgi. Bunların arasındaki kriterleri neye göre yapacağız? Çok basit. işte konusuna göre yapabiliriz. Yüklemine göre yapabiliriz. Bir de neye göre yapıyoruz? Yeni bir şey çıkıyor burada. İspata göre bilgiyi sınıflandırmak. Kanıtlama biçimine göre, yönteme, yönteme göre işte şu yöntemi kullanıyor. Bu yöntemi kullanıyor. O yöntemi kullanıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tırnak içerisinde bilim felsefesi anlayışı geliştiriyorlar. Tırnak içinde tabii. Çünkü bilim çok yeni bir kavram. <gülüyor> mi? Tabii yani biz oraya geldirdiğimiz problem değil mi modern dönemde? truth maker problem. Truth maker problem. Yani doğruyu ne sağlayır, ne sağlıyor? Evet. Ne sağlıyor? Doğrunun taşıyıcısı nedir? Şimdi teknik şeylere girmiyorum çünkü evet, her evet. sağdan arkadaş var, evet. ee, ben kolay evet. beş dakikada anlatır geçer giderim, ama sırada kimse bir şey anlamaz. Truth-Maker Theory tabii, yani o modern şey ona geliyor. Doğruyu ne kılıyor? Doğruyu kılan şey ne? Şu doğrudur dediğimde bunun kıstası, ölçütü nedir? Ki bu aynı zamanda benim e, dini bilgiyle, fiziki bilgiyi, matematik bilgiyle, bilgisini birbirinden ayrıca ölçütü de verecek ve çok ciddi bir bilim felsefesi e, inşa ediyorlar. Bunu e, şeyde Anadolu Selçuklar'da ve akabindeki süreçte göreceğiz. Bu yapı son cümleyi söyleyeyim tamamım yoruldunuz. Bu yapı arkadaşlar bu nedir onladım Moğolların önünden kaçan alimlerle geliyor dedik doğru. Fakat başka bir şey daha oldu. İlhanlarla birlikte benim kişisel kanaatim bilmiyorum buna tarihçi arkadaşlarımız neler İlk defa Anadolu, İran ve Turan bölgesinin doğal bir parçası haline geliyor. Ondan önce kopuk. Yani büyük Anadolu Selçuklarla Büyük Selçukların kavgası nedeniyle ve Anadolu'daki henüz homojen bir yapının kurulmaması nedeniyle Anadolu biraz kopuktur. Zaten Anadolu'yu anlatacağız önümüzdeki, önümüzdeki hafta, bunun üzerine konuşacağız ama Anadolu zaten 1150'den itibariye kadar bir şehirleşme, ekonomik yapıdan bahsedemeyiz gelen alimler işte 1170'lerden itibaren Anadolu'ya varmaya başlıyorlar. Eee Ulufevkat zamanında çok büyük bir artış oluyor. Fakat Selçuklar 1244 Köse Dağ Savaşı, değil mi? 44 mü? Köse Dağ Savaşı. 1244 zannediyorum, değil mi? 43 mü? 43 43. 1243 Köse Dağ Savaşı'nda Selçuklar siyasi hakimiyeti kaybettikten sonra Moğollar kontrol sağlayınca Anadolu artık Bizans'ın değil, tamamen e, İran'ın, yani İran'daki der kastediyorum ve Orta Asya'nın bir doğal parçası haline geliyor. Bu bence Anadolu'nun Kadir açısından son derece önemli, özellikle entelikli tarih açısından. Önümüzdeki hafta bunun üzerinden şey, başlayacağız. Efendim, söyle Mustafa. Belki Moğolların e, Türkler en büyük katkısıdır. Ha, ben sana çok güzel Bartold'un bir cümleyi söyleyeyim. Moğolların tarihteki en büyük katkısı diyor, her yeri Türkleştirmeleridir. Çünkü gittikleri niye çünkü ordularının %70'i Türk. En az. Gittikleri her yere mesela Olcaytu'nun Farsça tarih kitabında bilmiyorum okuduğumu mu diyor ki biz Türkler şöyle yaptık biz Türkler. Çünkü Moğollar o kadar olumsuz ki Moğol diyemiyor utanıyor. <gülüyor> biz Türkler